Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüdyoslarımız Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat sevarlar. A stüdyosunda Fire Önç da ve B stüdyosunda Şükrü Ulusu zaman sonra yeniden yandı Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Çok teşekkür Hayda. Ya işte Oktay Bey öyle o kadar kolay değil. Çok teşekkür ederim. sahip çık. ...mikrofonla sahip çıkan adam yakalandı. Günaydın diyorum, hoş geldiniz, hoş bulduk diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin söylediğinizi tekrarlayarak bir hatırladım. Ee, hoş bulduk diyorum, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Oktay, anlat. Yediğin, içtiğin ya da boş ver gezip gördüklerini. Ne yedin, ne içtin Oktay? Yani bayağı yemişsin. sen Oktay böyle ben yeni bir köşe hazırlıyorum falan dedi. Hmm, ona <gülüyor> onu, başlasın. Onu dinleyelim. Anlamadım ne olduğunu CD olarak verdi bana. Dursun abi, biraz sonra gidelim. bir dakika bekleyeyim Allah Allah başını uzun tutmuşum biraz. bir dakika biraz sesin alsın bu böyle mi gidiyor abi evet. yok bunun başında bir şey olması lazım diğer şey geçer misin diğer track Peki, aç bakayım sesini biraz bu galiba. Yani güzel bu abi ya bu kadar güzel bir müzik de yani ne bu Böyle mi? Sadece bunu mu dinliyorsun? Yok bu kadar olmaması lazım ya. Orada diğer direğe geçin mi? Geç bakayım bir. Ha. Bu galiba dur bir dakika. Hiç ses etmeyin. Yani çok Abi ha. bir dakika dur ya. Yok bu değil ya. Böyle bağırmalı falan bir şey vardı onun. Diğer direğe geçeyim mi? Cık. Kaç direk abi? Kaç direk? <gülüyor> Onu ben de bilmiyorum. Altı. <gülüyor> Oo baya uzatmış. Ha bu galiba. Dur tamam ben... işte. Bağırmalı bu. Ateş Hattının müziğine benzer bir şey vardı çünkü dur. <gülüyor> Ateş Hattı. Dur. Heh. Yok abi böyle bir tek kişi değil ya Koro. Son treye geç. Bu <gülüyor> ne? Bu böyle müzik mi bu yani? Biz hani anlamadığımız için tam. Kadınların söylediği bir şeydi. Dur bakayım. Aç bir bana... yana hep bunlar mı dinleniyor? Abi neyse kapat ya onu tam yapamamış <gülüyor> onu ben biraz daha <gülüyor> onu ben biraz daha hazırlayayım 7 gün boyunca bunu hazırlamaya uğraştım ya size orada Tatilini yapamadın ya yapamadım vallahi çıkıp dolaşamadım ya yani gezemedim bile yani şunu böyle... hazırlayacağım diye o da tam olmamış nazar var büyük ihtimalle çok güzel olmuş ya bu yani olsun nokta niyet önemli yani müzik. güzel bir şey yani güzel değil mi aynısını yapmışsın aç yani. bak neredeyse aç aç çok hoş <gülüyor> ha Hayat, Biz de sen yokken bunu, bunu yapmıştık Biz zaten, bunu zaten. <gülüyor> Hep bunu dinledik vallahi buralarda Çocuklar çok teşekkür ederim özellikle <gülüyor> <gülüyor> mikrofonlarınızı bana da açtığınız için Çok teşekkür ederim ee, Aklım burada kaldı Çok eğlendiniz mi ben yokken Sen Yok. yokken eğlendik de sonra bir şey geldi Bizim muhasebeci Erdal geldi Böyle rakamları çıkardı falan Sen hiç muhasebeci Erdal deme Onu ben de söyleyeceğim Çünkü böyle bir rakamlar çıktı ortaya Bir şeyler çıktı ya dedi sizin geliriniz belli, kazandığınız belli, borçlarınız belli falan filan. Evet dedi, Gerdal abi işte kapatmaya çalışıyoruz bir şeyler. <gülüyor> Öbür ortağınız nerede dedi? dedi. <gülüyor> de Deseydiniz Viyano'da ya gitti diye. Nasıl dedi? O daha geçen gün Dublin'e gitmemişimdi. Evet Dublin'e yok gitmemişti. Lizbon'a gitmişti. Döndükten sonra bir de Dublin'e gidecek diye. Abi, onu nereden evet. bile niye söylediniz ya? Dur otururken şimdi. <gülüyor> ya dedi çıkardım. sizin geliriniz belli, şeyiniz belli, borçlarınız belli. Ben şey <gülüyor> dedim orada aileden zengin herhalde dedim. Ama enteresan olan da şey var. Baya bir açığımız var. Ba evet böyle bir emiş olmuş. <gülüyor> Emişon Hacmi diye oraya yazdığı şey oydu değil mi? <gülüyor> emiş, emiş diye bir şeyler yazmış. iki, iki kalem Emiş var orada. Valla Oktay. Emişion, ona da bugün bir kontrol hacmi edelim. hesabını soracağız. <gülüyor> sor, Şu sor. olay bir benden çıksın. <gülüyor> Onun hesabını <gülüyor> ben soracağım. Bak dün gece bir esprili bir mesajla. Aman işte ne siz bu şehirde ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani evet. Gibicesine. Onu Ege'de aldı zaten. Ha, evet. Tamam aldın, aldın ya o mesajı aldın mı? Hı -hı. Bunun üzerine hoş geldin demek üzere. Bir telefon edeyim dedim. Telefonun üçüncü dakikasında sohbet şuna döndü. <gülüyor> Fahir'cim KTV ile muhtesarı ödedeyim mi? <gülüyor> Saate baktım saat 12. <gülüyor> Ya, yani nasıl ödediğimizi sorması lazım. Yani tabi ben bu kadar emisyondan sonra biz neyle ödeyeceğiz onu? Ben sana söyleyeyim, cantları sattım benim eski. E, güzel. Eski mi? Eski, Zaten iyi o cantları. Yine. Vallahi çok emisyon olmamış. Eski cantları satmak ne demek ya? Eski cantları satarak. Ancak muhtasarın bir kısmını bunu Bu <gülüyor> seninin bütün altınlarını sattı. Bugün KDV'ümüzü ödeyebilmek için. Oh, içim rahat. Sağ olun çocuklar. Teşekkür ederim. Neyse muhtasarlar ödendiğine göre devam edebiliriz. E Oktay ne yaptın? Bizi özledin mi? Valla çok özledim. Biz de seni özledik Oktay. Sizi çok özledim. Dinleyicilerimizi çok özledim. Şehri çok özledim. Siz ne yaptınız? Başbakan programımız hakkında bir laf etti mi? Ben yöntem. Yok ülken... bizimle ilgili hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Ettirmediniz biz. değil mi bir laf? Yok ettirmedik. Laf gelmedi programa. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başbakan'a ve e, siz değerli program yapımcılarımıza. Çok teşekkür ederiz. Helal olsun valla. Ben de hep sizi andım orada. Nasıl bir şehir biliyor musunuz Viyana? Anlatsana Her nasıl? Her tarafında yani? hatıralar mı var Yok bizde? Yok abi öyle değil. Her yani. yerde klasik müzik mi çalıyor AVM'ler? Eski eski binalar. Hep öyle klasik müzik. Eski müzikler. ama bakımla mı dökülüyor mu? Vallahi bakım yapıyorlar. Sürekli bir bakım oluyor şehirde bakım, bir şey var. Şehir bakım ister. Belediye Bak başkanı da öyle diyormuş. Ya Allah elimizi sürmesek dökülüyor. Şehir dökülüyor yemin ediyorum. Şehrin girişinde yazıyor zaten. Çalıyoruz ama çalışıyoruz be, be abi son. demiş. Yani o Branda'ya yazmışlar. Miflon tipi bir şey. Böyle şey, eee değil de neydi onun adı? Şey, muşambanın daha havalı olanın adı neydi? Branda. Değildi branda, branda değil ya başka. Muşambanın havalısı naylon. Mefrilon. Mefrilondur Meflon, Meflon. Türkiye henüz gelmedi Türkiye, o. Türkiye'de yok mu? <gülüyor> o malzeme <Almanya'da> henüz yok. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da onlar, onlar kullanmak. kapatmışlar. da var. Ee, öyle bir şey düşünün ki abi. Mesela Burada nasıl mesela? Şehirde bir şey yiyip içiyorsunuz, bir para ödüyorsunuz ya. Evet, adisyon dedim. Mali adisyon açılıyor mu mesela? Oturdun, diyelim laf kutu söyledin masaya. Heh. Hemen yazıyor mu oraya laf şilafkut, iki kahve diye? Yoksa en son kasada mı ödüyorsun? Yok, son, hemen yazıyor. Mali adisyon açılıyor Hemen mu? yazıyor yani, öyle bir şey yok. Adamın cebinde duruyor ya. O karsonun cebinde Masaya tabii, koymuyor tabii. Masaya koymuyor, yok. Uçar muçar diye kafelerde... Bir de zaten kafelerde sigara diye içiliyor portakal suyu niyetine. Fosur fosur sigar içiliyor. Şimdi mesela Ankara'da bir şey yiyorsun, içiyorsun ondan sonra ödüyorsun ya. Hı hı. Mesela havaalanına gittiğin zaman Ankara'da mesela biraz daha fazla ödüyorsun ya. Evet. Burada öyle bir fark yok. Her yer havaalanı gibi. Her yer havaalanı da. kadar pahalı mı yani? Her yer havaalanı kadar pahalı ama şu özelliği var şehirin. Hava havaalanı de... aynı şehir gibi. <gülüyor> ne kadar? Yani çok sık havaalanına gidip geliyorsan durup dururken bir <gülüyor> neşeleniyorsun ya. Aynı paraya veriyorsun aynı kahveye. O zaman şöyle mi? Biz... Milleti zaten şehirde yeterince e, ezdik. Evet. Bari gider ayak bir daha ezmeyelim diye hava şehir fiyatım ya. Gider ayak, gelir ayak. Yani ne Eşim, ne zaman geli sıra, gide sıra, çatlar, dışatlar hep aynı. Fiyatlar. Yok, şöyle basit bir hesap yapacağım. Mesela bir şlafkut kaç para? <gülüyor> şlafkut dediğin senin tatlı mıydı? Ben tatlı. çünkü onu onu şey yapamadım. <gülüyor> Sa Saşer tortey mi diyorsun? Evet. Kaç para? O abi e, 4.60. 4.60 euro. Euro. Bunun yanında kahvesi var. Kahve kahve demiyoruz. Melanj diye bir şey var. Melanj. Bir o, o da kaç? 3 Euro. 3 Euro. He, i̇yi. Evet, mi? 7.60. Kaç 8, kişi? 6, 2 kişiden hesabı. 7.60. Su içiyor musun? Su içiyorum. Çok doktor dedi. Bol bol su için diyorlar. Su içiyorsun. O zaman onu da bir tane ortaya büyük mü alırsanız? Büyük yoksa? alalım. Büyük, büyük alıyoruz. O zaman onu da yaz abi. 3 3 yaz ona da. 3 Euro. 18 Euro'ya çıktın. 20 Euro dur daha. 2 Euro'da da bahşiş attın. Doğru 20 euro 20. E, 50 lira. Ne oldu? Viyana'da kahve içtim. Havaalanına gel. Havaalanına Hava gel. Aynı şey yiyorsun abi. torte. 4.60. Bak. Dikkat et. Fiyata bak fire. Aynı. <gülüyor> aynı fiyat. Bak. M menange. Melange. Melange. Melange. 3.10. O da yani. Hani şehirde de 3.10'u bulabilirsin. Yani 3 dedik ama şehirde demin 3.10 orada da vardır. Ondan sonra aynı başka bir şey alır mısınız? Yoksa yeterli. Su mi? alalım bir de ortaya Oktay. 3'te 10'a yazıyorum o zaman. Oktay peki 20.10. Al aynı çıktı. Avusturyalı Hı. karşında çikolata açıp yedi mi? Çünkü benim teyzemin anlattığı öyle bir hikaye var. Bir Alman karşısında çikolata açıp yemiş. Hepsini bitirdikten sonra teyzem demiş ki niye vermedin demiş. İstemedin ki demiş. O, o anıyı yaşadın mı? Teşekkür ederim. Herkesin sorularını sırayla sorsun diye bak. Bir öyle sohbet bir... havasında değil de sorgu havasında. Sorgu havası. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani o kadar e, şey nezihler ki sokakta bir şey yemiyor. Gerçek Avusturyalı. Sokak hmm. satıcısı yok mu? Ko gerçek şey yok. Sokak satıcısı yok mu? Var var. Sokak satıcıları var. Mesela ben Keman sürü... falan satıyor herhalde sokak satıcı. Sokaklarda ne satıyorlar? Keman satıyor veya döner kebap. İki şey var. ...genelde dönerciler e, Türkiye'den giden... E, ...Türkiye'den giden... E, ...satıcılar... ...göçmen dönerciler... ...göçmen dönerciler... E, ...o şekilde... Oluyor. Peki Oktay mesela sen orada şlaf kutunu yedin... ...melanjeni içtin... Hı -hı. ...ondan sonra... ...için böyle iyice dolmuş... ...dedin... ...herkes dönüp seni... Aa, ...kınıyor mu öyle kınıyor şey mu? Var. Kına kına kına kına kına mı oluyor... ...yoksa e, serbest mi? Yani o... ...kimsenin ben ıpsladığını sokaklarda duymadım... Ama 3 e, kişinin gerçekten e, Yenler... rahat, rahat rahat rahat rahat takıldığını duydum. <gülüyor> orada... Ve hemen oralardan uzaklaştım. <gülüyor> orada anladığım kadarıyla e, gaz çıkarmak ayıp <gülüyor> değil. Ayıp değil. Geğirmek ayıp. Evet. Geğirmek ayıp. Evet, geğirmek ayıp. Hiç kimsenin gerçekten ıps yaptığını duymadım. Çok Ama güzel. Gaz Çok çıkardığını. 2 e, kişiyi net duydum. 3.yü şüphelendim. Güzel. Yani... Yok hayır şüphelendim hemen uzaklaştım anlamak için kendime fırsat tanımadım peki e, orada ben. karı koca ilişkilerine dikkat ettin mi evet o çok dikkatimi çekti şöyle söyleyeyim hiç kimse birbirini kıskanmıyor nedenini düşündün mü Yok herhalde şey yani kimse kimse kimseye bakmıyor kimse herkes şeyinde hayatında şey, domuz ne domuz eti tamamen domuz eti yüzünden ne alakası var abi biliyorsunuz sana... domuz tabiatta eşini kıskanır hayvandır. <gülüyor> Onu, Onu zaman, yiyince... Nasıl hmm. yediğimiz her hayvanın özellikleri bize geçtiği için... Çok mantıklı Mesela ya. ben ne yapıyorum? Hep tavuk yiyorum. Hep erkenden yatıyorum. Mesela bazen dana yiyorum. Dana yediğim gün... Mesela ben geçen gün Fahir'i süstüm senin olmadığın gün. Hadi ya. Dana yiyorum. Saçma sapan. Ne oluyor falan demeye kalmadan bir de. Abi mı durumundan daha iyi süsme. E i̇şte yani o, o bence o Ondan soruyorlar. Demek ki bunun içinde domuz var mı yok mu diye böyle bir Eşim soruyorlar. Kıskanacak Ona göre... mı kıskanmayacak mı önemli bir şey. Peki baba kız ilişkileri nasıl Oktay? Biraz da onu ten gözlemle. Babaya gözenle. el kaldıran kız gördün mü? Hayır, ben 7 gün orada biliyorsun vakit geçirdim. Pek çok yeri dolaştım. Hiç babasına el kaldıran kız diye bir şey görmedim i̇şte ya. çok güzel. Ne bak bir sürü heykel var. Evet onu tablo soracaktım var. yani. Hiç bunlarda da mı bir tane bir şey olmaz? Babasına kaldıran, kaldıran kız. el kaldıran kız heykeli yok. Yok. Yok. Pek çok kız heykeli var. Kız çocuğu. Veya işte ne bileyim annesiyle babasıyla bisiklette giden çocuklar var. Ondan sonra böyle el ele tutuşup gezen sokaklarda e, fink atan. oranın yerlerinden bahsediyorum. Yani. Peki ok Viyana Viyanalılardan bahsediyorum. E, ama yani hiç böyle bir şey yok. Bir tane bir şey gördüm sadece. Ada pazarlı mı? <gülüyor> A'dan mı başladım? Hayır ne anlamadım ki ben ne? Hayır nasıl? bir tane Viyana'lı gördüm Viyana'lı gördüm bir tane orada bir kişi vardı Viyanalı olmayan o da sordum ada pazarlıyormuş bir tane sokakta annesine diklenen çocuk gördüm Aa, ee, erkek çocuğu hemen onu belediye görevlileri uzaklaştırdım yoksa yok annesiyle o, anne oğul arasına girmiyorlar çünkü, çünkü zaten anne, anne oğul süt, ilişkisinde süt, herhangi oğul kesme bir kesme olayı orada da var anladım kadarıyla süt keser ama tam da kesemez çünkü Ege'nin de dediği gibi domuz eti domuz yediği için, yediği için Doğa, süt de kesemiyor otomatik olarak. Kesilmez yani mesela domuzun sütü de değil mi Egeciğim öyle, öyle. derler. Anladığım kadarıyla bir e, şeker hadisesi vardı ortada. E, bir şeker almak için e, annesi ne dikleniyordu oğlan. Aralarında 2 metre varken bak düşün 2 metre var. Bizde mesela böyle daha yakından e, dikleşilir ya Hı. öyle bir şey yok mesafe var. Sokakta kimse aralarından geçmedi o anneyle o oğlun. O takışma sırasında. Doyasıya yaşadılar. O oğlan da işte bir buçuk yaşında, bir yaşında. Anne nine Ayakta durabilecek dedi. kadar yürüyen bir arkadaşımız Anne nine dedi ve şey mi? Konu kapandı mı? Bir nine ile kapandı mı? Yok mi? uzun uzun konuşuldu konu. Hmm. Annesi uzun şey uzun konuştu. konuştu. Seni, oğlan, nece konuşuyorlar Oktay? Almanca konuşuyorlar. Almanca konuşuyorlar. Konuşuyorlar. bir Almanca konuşuyorlar diye ben duydum. Evet. Doğru mu bozuk Almanca konuştuk? Ben de olarak. çok anlamadım yani hmm. bozuk gibi geldi bana da bozuk gibi acaba geldi. Acaba çocuk şey mi diyor olabilir çünkü çok sık rastladığımız bir olay çocuk psikolojisinde sıklıkla annesini ileride siz de göreceksiniz ben de size tahta kaşıklarda şey yapacağım diye. Bu olabilir mi acaba? Olabilir mi o? Büyük ihtimalle oydu Fahir. <gülüyor> Çünkü başka bir mantıklı açıklaması. 2 metre uzaklıktan başka bir şey tartışılabilir mi Egeciğim? Sen... Mesafe tanımıyor. Anne ile Mesafeleri... oğul arasındaki tartışmalar. Mesafeleri, Mesafeleri sızın... azaltan... Avusturya'mız, Viyana Peki Oktay mesela Buyurun. E, Buyurun. televizyon seyretme şansın oldu mu hiç? Televizyon seyrettik evet. İlk Viyana, seyrettik mesela, çok sıkıldık kapattık. Viyana çok tarihiyle köklü tarihiyle tanınan ülkelerden biri. Oradaki televizyon dizilerinde acaba e, güzel gösteriyorlar Tarihe sadıklar mı? Mesela Viyana seferi sırasında. Viyana seferi sırasında onu koyunlular mı? Evet. Benim anladığım kadarıyla ilk gün ben biraz bir televizyon izledim. Sonra da e, biraz tarih işi şey Aynısını hiç yapıyorlar. Tarihte ne yaşadılarsa. Hiç ufacık kuruzdaki gibi değil işte. Öyle bir şey yok. Aynısını yapıyorlar. ecdatlarına yani. Mecdatlarına. Şey yapmıyorlar. Ee, herhangi bir değişiklik, bir saygısızlık bir şey yok. Ve e, demokrasinin getirdiği şekilde dizileri yapıyorlar. Ha, ne kadar güzel. Yani peki, tam öyle e, düşündüğünüz gibi. Pek çok... Tabii ki heykeller var. Viyana kızları nasıl? Oktay biraz da kızlardan bahsedin. Viyana kızları nasıl? Yaman olur diyor orada. Sadece kızları mı söyleyeyim yoksa erkekleri mi? O ayrı ayrı programlarda, o ayrı bir program. Bugün kızlardan konusu. mı bahsediyoruz? Bugün kızlardan Hayır, mı? erkekleri de belki şey bekleyen olabilir yani. Şey sohbeti duydun mu? Ne? Mesela böyle hafif yaşı geçkin bir eski hanımefendi, Viyanalı hanımefendi hı hı. şey dediğini duydun mu? Bu sohbet sırasında işte ya işte dışarıdan geliyorlar, o sizin Viyanalı kızları da güzelmiş falan filan deyince o yaşlı Viyanalı hanımefendi bizim Viyanamız güzeldir dediğini <gülüyor> duydun mu? Dedim onu dediler Ortay ya. Orta ben de söyleyeyim. Dedin mi öyle? Viyana değil de Viyana'da mesela bölge ismi söylüyorum. Mesela Baden. Mesela Almanya'dan <gülüyor> öyle dediğini duydum. Badenimiz güzeldir diye mesela. Çok güzel. Öyle dediğini ben anlamadım. yani. Ev yapacaksan sıra... betondan kız alacaksan badenden. Badenden diye de onu ekledi. Almanca olmasına rağmen vurgusundan dolayı anladım Fahir. Helal olsun. Çünkü o vurgu dünyanın her tarafında aynı. Anda, yani muhteşem bir ziyarette bulunmuş. Çok ya çok acayip yani çok güzel. Okey, kaça şey, patladı tamam. kabaca. Bak, kaça patladı toplamda yani. İki kişi gittiniz geldiniz. Kız çünkü bizim elimizdeki rakamlardan kaça patladığını biz biliyoruz. Dün yani hesap. Alice burada size patlamadı. Bana patladı. Ege patladı. Bu nasıl bir iştir Oktay Bey? Sen de hafif bir kızgınlık ve sinir mi var falan? Ne, ne yaşadın sen geçen hafta bilmiyorum ama. Geçen hafta. Ben böyle pazar, bırakırken. burada olsaydı. <gülüyor> Aa! Bak. Ben bırakırken böyle değildi sen. Ne oldu? Bir yıpranmışsın ya. Hasta mı oldun? Hastacıkta oldu. Hadi ya. ya geçmiş artık. olsun. Fahir ya. Onu ben şey yapayım sana. Yalnız bir Tarih konusunda şunu da söyleyelim. Her taraf portre, portre, portre, portre. Yani böyle bir e, yüz çalışalım, boydan çalışalım. Kralım sizi ben en güzel ben çizerim. En bir şey, bütün sanatçıların yaptığı bu. Portrecilik. Portrecilik. portrecilik. portrecilik. Viyana'nın geçim çok, kaynakları var. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl hep yazarlar. Viyana'nın geçim kaynakları. Bir, kemancılık. Portrecilik. iki portrecilik. Portrecilik şüphesiz ki tabii çok acıklı tablolarda çok acıklı insanı hüzünlendiren resimler de var ama bu şey de gözlerden kaçmadı. İmparatorluğun yalakası olan pek çok sanatçımızda sanatçımız da mevcutmuş. Demek ki demokrasi yok ki herkes imparator yalakası olmuş. Esas demokrasi varmış Siz ki. Siz bu Arda ile akım o geldi. Arda ile Emre'nin buluşmasını konuştunuz mu? Konuşamadık. Arda korktu. kim? Emre kim? Arda Turan, Emre Belezdülü. Emre Belezdülü. Hmm, Arda Turan şey Tayyip Erdoğan İspanya'ya gitti ya. Aa, doğru. Madrid'de buluştular ya. Yani öyle bir, bir konuşmalar geçiyor, bir şeyler geçiyor ya. Öyle bir şey. On görmediniz mi ya ben Diyor, o fotodayken fotoğrafı... telefon geldi bana. Duydunuz mu Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Avusturya hükümeti turistlere ülkesinden bilgi veriyor telefon açarak. Bu çok güzel. Yani öyle Ne kadar şey. güzel. Ben... Oradayken şeyi duydum ben. Burada Hı. galiba şey yok diye bir ber, müdür ber. yardım berber ber yok diye bir müdür yardımcısı esprisi oldu orada. Orta yani ülke kaynıyor, siz vallahi ne yaptınız ya? Hakikaten bu, bu noktaya da geldik mi? Tabii canım. Ne lan bu saçlar? Pazartesi ülkenin saçları kes. Ben neysek saçları dün kestirdim. saç kontrolü varmış, onu pazartesi. pazartesi günü. Erkekler saç yandan. kontrolü. Sen Arda'nın dediğini duymadın mı peki? Faiz cevap olarak buna. Buna cevap ver. Berber, berber yok abi herkede. <gülüyor> diye herkes gülünce Arda ekonomi bozuk ya. Senin başbakan o yüzden yok diye böyle bir şey. Ne desin o da? Abi güzel ne yani o güzel. Ne koy. yapsın enseleri ceketin içine sokarak kontrolden mi geçiyoruz? Yok benim şeyden öyle hocam diye. Hocam nereden çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu ey bundan sonra kıyafet serbestisi de olmuş. Sartık, tane, yani okullarda nasıl, berber yok mu diye şey yapılıyorsa kıyafet Artık, zorunlu Olmayan yerde Nasıl ne tip bir kıyafet serbestisi olacak? Uzun saçlı gidilebilecekmiş okullara uzun falan. Saç istediğin olursun. gibi. Ne ne istiyorsan yapabileceksin bundan sonra. Vallahi bir hafta bir yok oldum. Neler olmuş neler ya? ki tıkayan süreci tıkayan sen misin Valla o da ortaya <gülüyor> çıktı. Bir rahatlamış ben gidince hakikaten ülkeye. O zaman bir reklamlarla coşalım sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Televizyon Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir gün. Ee, Oktay sen yokken bazı konularda kendimizi geliştirmeye çalıştık. Eee seni hemen dahil edemeyeceğiz. Çünkü şeysin. Hazırlıksızsın. Hazırlıksın tabii canım. Yani ne oldu abi? Nedir? Ya biraz... Ben öyle hemen gireyim diye bir şey mi yoksa? Sen satayım, dükkanı emmeye başladın. Biz hmm. de nereden bir şey yapabiliriz diye düşünerek ek, ek, işler, yapmaya ek işler yapmaya başladık. Tanıtıcı reklamcılıkta. Lider markayız. Yani şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Yani tek bir <gülüyor> işle başladık. Gerisi gelir gibi geliyor bana. Tanıtıcı reklamcılıkta. Lider marka. Sen istersen çık falan bir mutfağa takıl. Hadi ya. Yok hı hı. ya ben burada durayım dinleyeyim. Yani bu taraftan da du duyuluyor sonuç olarak. Şöyle <gülüyor> o kadarını hatırlıyorum. Ne var? Var. Ha, ne var? Bizden Nedir? beklenen o kadar güzel yapmışız ki. Dün hatta Twitter'dan şey yaptık. Ee, kim yapsın falan diye. Gördüm onu evet. Ee, oylar eşit olunca ikisi üst üste yapsın demişler. Yani bir ben yapacağım bir Fahir yapacak. Bir seferde çıkaracağız. Evet. Ee, evet. İlk sen başta istersen Fahir Olur, olur. Ben hazırım. Çok iyi ya. Bir hafta... Procter Gamble'la yeni bir kariyere adım atmak için işte beklediğiniz fırsat. Tam zamanlı iş ve staj imkanı için bu sene başvuracağınız son gün 9 Aralık. Siz de hemen www.pgbusiness.school.com'a girin. Başvurunuzu yapın ve muhteşem bir kariyere merhaba deme fırsatı yakalayın. İsterseniz... P&G Business School'u Facebook, Twitter ya da LinkedIn veya LinkedIn hesaplarından da takip edebilir. Detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Unutmayın son gün 9 Aralık başvurularınızı www.pcbusinessschool.com üzerinden yapabilirsiniz. Procter Gamble yeni bir kariyere adım atmak için işte beklediğiniz fırsat. Tam zamanlı iş ve staj imkanı için bu sene başvuracağınız son gün 9 Aralık. Siz de hemen www.pcbusinessschool.com'a girin başvuru Yapın ve muhteşem bir kariyere merhaba deme fırsatı yakalayın. İsterseniz PNC Business Kulu Facebook, Twitter ya da LinkedIn hesaplarından da takip edebilir. Detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Unutmayın, son gün 9 Aralık. Başvurularınızı www.pncbusinesskulu.com üzerinden yapabilirsiniz. Tanıtıcı reklam. Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Zoruna gitmişsin yani. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bugün başka var mı bundan? Yok abi ya. Yok abi. Hadi ya. <gülüyor> Valla. İki, i̇ki kere mi toplam bir günde? Hı -hı. Ya iki kere yapıyoruz. Tamam tamam yapıyoruz Ya Ben yani. de o zaman bir şansımı deneyeyim diyecektim. bu. Ya cık. vallahi şimdi Oktay şöyle söyleyeyim. Ya Değil... Kafana göre yapmıyorsun zaten bir kere. Evet. Yani böyle biz de... Metinden yapıyorsun. Bir de adamlar bizi istediler. Hadi ya. E, siz şey gibi yaptınız. Ko yani konuşur gibi Adeta okudunuz i̇şte zaten... mu siz? Ben onu fark etmedim, gözlerimi kapatmıştım ben. Zaten okudunuz. Mu? Yani okuyorsun ama metne bağlı kalıyorsun ama böyle çok Dün... doğaç gibi. Doğaç gibi aynı zamanda. Bir de hani sizin şey vardı yoksa. Ee... Evet. Ne vardı bizim? Siz hani şey omutmanlık yaptınız ya diyecektim ya. moderatörlük yapmıştınız ya. <gülüyor> hani ikiniz istemişlerdi ya. Sanki ben affedersiniz it köpek, hiç ağzında bir laf ıslanmaz bir adammışım da. Ben sanki konuşmayı bilmiyormuşum ya. Onun gibi bir şey hissetmem ha. lazım değil mi benim ya. şu anda? Onda yani için ben... içinde hani karşımda kahkahalarla gülüyordunuz ya. İkiyle çarp Yani Ege pek al. gülmüyordu ama sen bayağı bir işte o, o var ya işte o. Hmm. Ne yapıyorsun sen ya? Sağa solu gösteriyorsun. neyi <gülüyor> <Nereye> gösteriyorsun <ben? gülüyor> Hadi bakalım. Valla çok güzel ya. Ondan kaç tane var stüdyoda? O i̇ki tane var abi. İki, i̇ki tane. tane var. Abi. Eve götürmek serbest mi onu peki? Yok ben abi. sana mail atarım. Yok abi atamazsın zimmetli bunlar. Yani bittikten sonra şey Bit, kampanya Kampanya bittikten, bittikten. bittikten sonra tabii ki. Ben sana güzel çerçeveletirim bile. Kaç gündür okuyorsunuz? Yani ne kadardır bu kıvama geldiğiniz? Yani siz ben abi? Ilk önce tek başladım. Ben şunu söyleyeyim. <gülüyor> 40 yıl artı 2 gün. İlk başta kim şey oldu peki? Yani kim ilk? Ön ayak mı sanır? oldu? Ha, yani... Onlar bizi buldular ya. İkinizi birden mi istediler yoksa bir kişi istedi şey mi oldu? Sonra ötekisi biraz daha sonradan mı dahil oldu? Yok aynı anda başladık. Aynı anda başladık. Hadi ya. Yani ayrılmaz ikili diye. Bir de Ezoger'in hikayeleri de sponsor olarak alıyorlar. Procter Gamble şu anda sponsorumuz. Yani... Hadi canım. Bir de By Fire Runch için ayrı sponsorluk görüşmeleri var. Onu ben hiç katmıyorum bile yani. <gülüyor> By Fire Runch çünkü... Yani ben sana söyleyeyim 2013'te konuşulacak eğer girebilirsek 2013'e. Sen yokken şey oldu. Ben By Fire Fahiroğlu'nun içinde köşe yapmaya başladım. O benim programın içinde köşe yapıyor. Ben de modern sabahlar içinde Bay Fahiroğlu'nun içinde bir köşem var. Çok iyi ya bir hafta abi ama olay olmuş tiplemem hafta güçlü diye bir tiplemem var. <Gülüyor> hadi Oktay kuma. Çok güzel ya. Peki ezogen hikayeler kesinleşti mi? Olacak o, mı yani? Şu sponsor. anda yani bir toplantımız var. <gülüyor> Ona üç. Çorba firması falan diye düşünmüştüm. sponsor olur. So. <gülüyor> Güzel olur falan diye. 15 Ocak'ta Değişik premieri konuşur. var premierimizde sizleri de aramızda görmekten gurur duyarım. Çok iyi ya. ya Peki Kıvancı. yani bu kadar şey beni hakikaten onurlandırır. Siz bunu bana kıskandırmak için şey yapıyorsunuz Yok canım uzayan kol ama... bizden olsun mantığı hep bizde geçerli. Yani tabii onu benim söylemem lazım onu da. Ee, e, yani hayır, mi... Ama o kadar mı uzayan kol bizden olsun bilemiyorum yani. Onu da mı sen söyleyeceksin bilmiyorum ama. Ben yani adeta kıvanç duydum, onur duydum. Benim iki arkadaşım. Ama tek bir şeyi merak ediyorum ben. Eğer o eğer şeyse e, o biraz beni yıpratacak işte. Bir hafta ben yoktum hesabı e, hesabıma göre iki kere bir gross market alışverişimiz oldu. Kaba bir hesapla. Yok bir kere oldu. Bir kere oldu canım. Bir kere mi oldu? Hı -hı. Bir kere oldu. E, bu alışverişte beraber mi gittiniz abi? Abi gidecektik de tam olarak gidiyoruz. Tek mi gittin? Tek gitmek durumu da kaldım. Tamam kaldı. ya. Çok ama yani içim kan ağlıyor, ağlıyor. Tamam. Tamam. tamam. İlişkiniz bir yalandan ibaret ben size onu söyleyeyim de. İyi, bugün artık şey yaparsınız ya siz kaldığınız yerden. Ee, eski ekibi yeniden topluyoruz Ege kusura bakma. Ar aranızı düzeltirsiniz yani. Bütün sponsorları duyurulur. Sevgili sponsorları duyururum. Yalnız bak bugünkü Gross Market alışverişinden sonra yarın eğer bu tanıtıcı reklamı ikiniz yaparsanız artık böyle bir takım filmler dönerse başka cevabı olur onun. Yok canım bu, bu sizin projeniz abi. Ama abi tabii yani ben yine de bir ses kaydedip gönderirim sponsora. Sonuçta eşek kadar konusunda? adamlarız yani. Hepimizin tabii ki ayrı projeleri olabilir. Tabii yani ki. bundan kimse efendim ona şey yapıyor buna böyle tavır alınıyor. Böyle düşünmemesi Nasıl ki mesela lazım. moderatörlükte Fahin şey yaptı Fahin. aç tekrar sen. Köpek gibi beni dışarıda <gülüyor> Bir şekilde ben nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde o görüşmeler yapıldı nasıldı gidildi gelindi bir şey oldu abi iki kişilik proje. Sen orada olayın ciddiyetini en Biri... son zarflar geldikten sonra fark ettin değil mi? Yani iki gün sonra. Zarflar geleceğine Moderatör, kadar. Moderatörlükten. Moderatör mayaşı da iyi sonra, ha, Ondan sonra sen esas şey oldun değil mi gücüne gittin. Orada benim şafak attı. Yalnız şunu söyleyeceğim çok da manidar geldi bana. Üç tane oturum vardı. iki oturumda. Allah Allah ne kadar tesadüftür ki. Birinde Ege Kayacan, birinde Oktay Demirci. Evet. Ve bir diğerinde de çok enteresan. Siz çok güzel üçlü olmuşsunuz artık. Şeyin adı neydi? Gupse. Gupse Hanım. Gupse Hanım. Gupse Hanım'la... Çok Adını güzel. bile reddediyorsun Fahir. Yani, nasıl sildiysem artık nasıl? Şöyle oldu ama yani her şey baştan planlanmıştı bana geldiler. Ege Bey 3 tane oturumumuz olacak bize 3 tane motor, moderatör lazım dedi. Moderatör. Ondan sonra ben Oktay'ı aradım <gülüyor> abi 3 kişilik bir fırsat var sen de görüş dedim. Ondan sonra Oktay ne görüştüyse artık abi şey demiş bizde 2 kişi var 3.yi siz kendiniz bulacaksınız demiş. Abi öyle olmadı tam ya. Vallahi öyle. Abi oldu. neyse geçmiş gün. Sen bana gün. benim gözümün geçmiş içine bak. Geçmiş ama gün, geçmiş gün. Öyle bir şey, gün. öyle bir şey olabilir mi ya? Ben Hayır. Ben o deftere bir sünger çektim. Ama yani öyle çok da şey biçebildim. Şey, öyle üstünü kapattım. Şak diye açarım yeri geldiğinde o ayrı. Ha, onu da söyleyeyim. Onda da söyleyeyim. açmasını da gayet güzel bilir. Bilirim. Buyurun efendim. Evet. Ee, geçmişe bir sünger çekip önümüze bakalım artık. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Her zaman önümüze bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben şimdi bugün hazır gross markete gidince bugün havyar alsak ya babyler alalım çok canım çekti sabah sabah çünkü İtalyan fotoğrafçı Fabrizio Ferri'nin açıklamaları var Fabrizio Ferri sevgili Fabrizio Monica Bericci'nin yıllar yıllar önce bir yayınlanmış bir fotoğrafı vardı e, fotoğraf çekimi için Monica'nın bütün vücudunu havyara belemişlerdi böyle Ay. hiç kıyafet yok da üstünde havyar var Tamam. Ondan sonra... Yani yine çekim... de iğrenç. Ee, çekim Kıyafet bitince... olsa leke yapar daha da çirkin. Ha, yok çekim bittince ziyan olmasın diye havyeri barnaklarla sıyırarak yediydik. Ne güzelli ya demiş o günleri yad ederken. Ee, insanın da canı hakikaten... vallahi durduk yere sabah sabah canım havyer çekti. Valla hiç normal değil. Ne diyecek. yapacaksın? Kendi üstüne sürüp mü oradan barnaklayacaksın? Kabanozdan mı yoksa? Hayır. Oktay kendini bir şekilde affet ediyor. Beleyecek? Oktay'ın üstüne havyeri beleyeceğiz. Sonra parmaklarımızla sıyırarak... E, ama diyor sanki aman siz parmaklarınızı... Ekmeksiz yersen doymazsın ben onu söyleyeyim. <gülüyor> vallahi doğru. Vallahi doğru. Bence güzel ekmek de alın. Bana bana. Havya biraz... Ekmek ya da lavaş. Ekmek. Lavaşın içine de çok güzel. Vırrap mı diyorsun? Vırrap şeklinde. Havya vırrap. Çok güzel olur. Diye tahmin ediyorum. Vallahi sevgili Fabri da aşk olsun sabah sabah canımızı çektirdi burada. Ee, resmen aşeriyorum. Şu anda aş aş aş aş aş aş. Evet. 45 milyonluk bilet aldınız mı? Aldık. Aldık. Al, alır gibi ya, Çünkü alır. sen yokken burada çekiliş oldu 20 milyonluk. 20 milyon. O Kayseri'ye gitti o bize bir moral bozukluğu oldu. Hmm. Dedi ki deme bu çıkmadığına göre öbürü hiç çıkmaz dedik. Az para çıkmazsa çok para çıkar mı insan hiç? Bugün. E, Biletler. Satışa sunuluyor. Çıktı mı? Bugün çıkıyor. Zaten aldık diyenler yalan söyledi. <gülüyor> e, <gülüyor> yani Yok. şu bizi sinsi sinsi deniyorsun ya bazen. <gülüyor> Yok ya vallahi şimdi anladım ben aldık diyenlerin yalan söylediği ortaya çıktı. Şey Çünkü bugün mi? satışa çıkmış. Bir şey yani. soracağım bu yılbaşı bilet işini bugün çıkıyor ya. Evet canım. Şimdi Milli Piyango'da bildiğimiz kadarıyla yani eski ben televizyon programlarından hatırlıyorum. Her ayın 9'unda 19'unda 29'unda çekiliş olur ya. Evet canım. Hani 29'u yılbaşında çekiliyor. Peki ayın 9'undaki ve 19'undaki çekilişler devam ediyor mu? Teşekkürler. Ediyor, tamam. Ama onlar çok zayıf kalmadı mı? Kim alır şimdi? Zaten piyango biraz zayıfladı ya son yıllarda. Son yıllarda çok zayıfladı. Eski. Olur mu ya? Beş beş arttırıyorlar. Yok yok. Yani şey. şey yılbaşı değilsen, yılbaşında değilse işte ne bileyim e, diyelim ha, Temmuz'un ortasında mı milli piyangodan büyük ikramiyeyi kazandım diyen adama... Hayırlı olsun arkadaş dersin ya yani, hiç şey yapmaz Hadi bize de bir tost al dersin o kadar Bu arada gönlük. olmuyor olabilir ya o Fahir'in sorduğu 9-19'u Aralık ayındaki 9-19 Aralık ayındaki kompili boş geçiyor galiba Nasıl oluyor iki farklı şey mi sunuyor piyangocu sana E tabi canım o bilet şu tarihte geçerlidir bu haftaki yani kim alır alır. onu canım onu alacağını. Orada öbür tarafta kaç para? 45 milyon mu? 45 milyon. Bir tarafta 45 milyon duruyor. Bir tarafta 1 milyon mu duruyor? 2 milyon. E, iki hafta duruyor? önce kim aldıysa o adam oluyor gene. şu arada bir şeyler gibi. prensip kimse... olarak yıl başında oynamayan adam alıyor yani. <gülüyor> kaç kişi o bilmiyorum ama öyle bir şey Süleyman bu kez öpüşmedi diye bir şey var. O ne? Dünkü bölümdedir. Dünkü Daha bölümde önce uzun hiç... uzun öpüşen Sultan Süleyman... Ağzına sayısı... öpüşmek kaldırıldı diye biliyorum muhteşem <gülüyor> yüzyılda. <gülüyor> Bir şey oldu mu o uyarından sonra? Işte şey ondan mı? sonra uyarıdan sonraki Dün ilk bölümde pek öpüşmemiş. Feri Çahing şu anda mi? Madrid'de bilmiyorum. Ha şeyde... E, ...görüşmeler için Hı -hı. anladım. Bu kez sadece 50 saniye bir araya gelmiş cariyesiyle... ...birbirlerine... E, bir... 50 saniye de bence iyi bir rakam yani... Evet, değil mi? ...yani yeri geliyor biz birbirimizi 50 saniye göremiyoruz. At, at üstünde ne kadar süre geçmiş... At üstünde de 4-4,5 dakika geçmiş. İyi, oran oran yapmak iyiyim. lazım çünkü. 30 Bu, yıla tamamlamak lazım. Evet. <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Yani Çok çok öyle bir öpüşme olmamış. Saçma sapan sahnelerde ata biniyormuş şimdi. Arayın çünkü iki sezonluk arayın <gülüyor> kapatması lazım. Hare, hareme mesela gidecek ya. Hareme atla gidiyor. <gülüyor> Sarayın içinde at sahneleri. Zorlamış at, bayağı. At göründü mü o dizide ya? At görünmez at mi Oktay? At, gördünüz mü atı? At, at görüktü, Süleyman kazandı. Ne oldu ya? Ne oldu? Ha anlamaya çalışan. Avustralya'nın Sidney'i. At koşar baht kazanırın. Çok güzel bir uyarlaması. uyarlaması. At görüktü, <gülüyor> Süleyman kazandı. Kazan. Ama yani win win diyorsun ya. Yani. Win win. Win <gülüyor> win win win win win. Avustralya'nın Sidney kentini biliyorsunuz. Bilmez miyiz? İyi ee, iyi bir komşu olan Beatrice ödülünü almış. Ne olmuş? Kimden? 2005 yılında bir eve taşınmış Beatrice Hanım. Öncelikle yeni evi hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyoruz. İyi günlerde otursunlar. Ee, daha iyisi senin olsun Fahir. Çok teşekkür ederim Ege'cim inşallah Burada sana. Burada Beyaz da... Rısa'lı konuştum ben. Yani <gülüyor> Sen yayıncılarım... saçını nerede kestirdin Ege? Niye ne oldu? Ne bileyim böyle bir... Kısacık olmasın o şey olun? Kısacık olmuş böyle şeycik... Yeni berber buldum bir tane. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Berberliği yeni Konunuz... başlayan birini bulmadın değil mi? Böyle pırıl pırıl <gülüyor> okul çocuğu gibi olmuşsun. Fahir dinleyicilerimize bir uyarı yapabilir miyim? Evet. Konunuzdan emin olduğunuz sürece... ...istediğiniz her an her yere girebilirsiniz programımızda. Gördüğünüz gibi... ...az önce bunun küçük bir örneğini Yaşattım. gösterdi. O fire önce başlamak üzere onun sinyallerini veriyorum ben şu anda. <gülüyor> ne hızırsın fail o kafanı ne? da sallıyorsun. Dün ilk defa bir berberde şey sohbetinden sonra... ...beyin ameliyatı... ...benim çünkü berberde en satıraşına geçince... Şoka girdim adam görünce? Anam! anam. Da, ana ana ergen çıkmış falan gibi durum oluyor. Ondan sonra da ne iş yapıyorsun sohbeti geldiğinde... Hmm işletmeciyim dedim. Hiç radyo işine girmeden. Hatta sohbet oraya geliyor acaba ne atsam avukatım mı desem falan filan diye düşünüyorum. Öyle aklımda öyle. Daha açıkladım. karışık ya işletmeciliği. Bir sürü sorusu var abi. Radyozum deyince 2 soru evet, da, da bitiyor yani. Onu da tecrübe etmiş oldum. Abi çok karışık o ya. Nasıl işler? Geliyor musunuz? Ne satıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Öyle, nerede? Içki, tam olarak oluyor nerede? Oluyor mu, tam falan? olarak nerede? Zaten 7 dakika. <gülüyor> nasıl <Sana> söyleyeyim yani. <gülüyor> oradan giriyorsun, oradan onun şeyi bir dakikine başka bir meslek bulacağım. Güzel terlikçi var bak benim. Hazır, hazır konum terlikçi. Ben 2-3 Ter, terlik kere, kere yaptım onu. sen yani istersen hazırlayabilirim seni. Şu tip bir soru gelebilir. Şurada şöyle falan diye. Mühendisim diyeceğim bir dahakine. Neye özleniyorsam onu söyleyeceğim aslında. Mesela bu çeşmeler biraz şey falan derim sonra. <gülüyor> 2005 yılında Beatrice evet. oturduğu el, hemen olsun. yanındaki villaya yalnız bir e, yaşlı kadın taşınmış. Beatrice çok mu gençmiş özür dilerim. Beatrice kaç yaşındaymış? O da yaşlanacak. O da yaşlanacak. O genç. Çünkü Beti Hanım yani taşınan yaşlı hanımefendi 91 yaşında. Beatrice de Beti'nin maceraları. Evet. <gülüyor> yeğenlerine kızmış. Çünkü Beti'yi huzur evine yerleştirmek istiyorlarmış. Yaşlı kadını. Ee, bu ha, haberin pek çok kısmı yeğenler. yalan olabilir. Onu söyleyelim de. Herkes bir temkinliği yaklasın. Huzur evine yerleştirmek isteyen yeğenlerine kızmış ve ayrı bir eve taşınmış. O evde e, Beatrice, Beatrice Hanım'ın komşusu. Olarak yani. Ondan sonra yardım eden kimse yok tabi bu Beti Yaşlı Hanım'ın e, hayatında. Her sabah komşusunun alışverişini yapıyormuş bu Beatrice'te. Beatrice İyi kalpli bir insan Beatrice. Evini temizlemeye gidiyormuş. Yemek pişiriyormuş. Hakikaten vayağı bir sıcak ilişkiler kurulmuş. Dostluğun böylesi diyorsun. Dostluğum Neden böylesi? bu böyle? Avustralya'da çünkü kanguru eti yiyorlar. Kanguru eti biliyorsunuz kanguru yavrusunu karnında taşıyor. taşıyor. Bağları, Bağları çok kuvvetlidir. Çok kuvvetli. O yüzden böyle. Çok güzel teşekkür ederim. Ondan sonra bir mesela yani. bir kere... Mini bilgiler diye ayrı köşe yapmıyoruz artık yediriyoruz programın için. Çünkü mini bilgi böyle hani sırtıyordu bu bilgi falan ama şimdi ne yapıyoruz? Programın içine adeta yedirdik. Çok güzel yedirdik. olmuş o. Çok güzel olmuş. Öpüyorum ikinizi de. <gülüyor> mesela bir kere 2009 yılında... E, 2000, kere şeyden, 2009 2009'un Şubat'ında olmuştu. Olmuş, Şubat. olmuş, hastalanmış mesela. Küçük, küçük bir olay gibi geliyor ama sana bana küçük ama çok etkili. İlerleyen yaşta için. çok etkili. Tabii. Bet Beti Hanım'ı hastaneye Beatrice Hanım götürmüş mesela. Helal olsun Beatrice Neyse böyle sıcak ilişkiler, yakınlık, arkadaş, dost olmuşlar. Sonra 2009 yılında ne yapmış kadın? Roketlemiş. Beti. Beti. 91 yaşındayken e, vefat ediyor. Ve e, 12,5 milyon dolar kadar bir serveti olduğu ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Bu servetini de o bu hikayedeki kime bırakmış olacaksınız? Uğursuz yeğenlerine. Ay, Market sahibine çünkü bir de marketçi <gülüyor> vardı. Maalesef. Bir vakfa Değil. mı bırakmış? Değil. Doktoru düşün. Hastaneden. Kanguru'ya mı vermiş? Hastaneye gidin. Hemşireye Hastanede Hastane da... mi vermiş? Değil. Hayır. Doktora mı? Hayır. Hay Allah'ın Hastaneye orada? kim götürdü onu söylüyorum. Taksi şişe <gülüyor> <kim> mi <gülüyor> vermiş? <gülüyor> <gülüyor> Değil, taksi kendi arabasıyla götürmüş. Kendi taksi. arabasıyla. Yarguya başvurmuş. E, Hayırsız <gülüyor> Metin Mahkeme Metin'in e, yeğenleri yargıya başvursa da e, mahkemeden e, dün itiraz kararını da şey çıktı iki gün önce. Ee, ondan sonra ben demiş bunu bu demiş para mı demiş 12,5 milyon dolar demiş. Yanlış anlaşılma olmasın. Avustralya doları. Kaç paraya e, tekabül ediyor? Vallahi aynı fair. Ha, dolar aynı. dolar de de ne, aynı. Amerikan doları, Kanada doları aşağı yukarı aynı. Oradan hesapla işte. 12,5 milyon doları ben demiş. E, demiş komşum demiş. Beyatlısa e bırakıyorum demiş. Helal olsun. Buradan da ee, dinleyiciler i̇şte mesela ilişki. bir uyarı zengin görünümlü komşularımıza bol bol yardım eder. yarın öbür evet. gün ne olacağı belli olmaz ya hayır, burada komşuluk ilişkileri önemli evet. kiminle çıkacağı belli olmaz hani siz gene bir iyi daha, bir çıkar on, on, hayır olmadı bir 50 bin 100 bin şey olsa Allah, Allah bereket versin yani. İki tane market alışverişi de kim kime veriyor bugün diyoruz ve şarkılarla devam ediyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Dünyası'nın Modern sabahlar devam ediyor. 9.47 saatimiz sevgili sana severler bu güzel perşembe sabahında. Buyursunlar efendim. Neler oluyor? Neler bitiyor? Ne güzel gerek tarih. dünyamızda, gerek Viyanalarda. Ya işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oh. böyle. yani o dizide öyleydi. Evet, buyurun neler olmuş? Neler olacak? Şimdi futbola yeni bir hadise geliyor onu da söyleyelim. Ne oldu futbolcularımız bir saçlarını güzelce kessinler. Onu... Sayın Başbakanımız bu duruma hakikaten sonunda <gülüyor> güzel bir şekilde e, döndü. İhmal edilen bir şeydi. Yani yıllardır futbolcu saçı denen bir şey var. Evet, Esprilere konu, konu olmuş falan filan. Evet. En sonunda birisinin müdahale etmesi gerekiyordu Sayın Başbakanımız. Burada berber yok diyerek belki orada Arda'ya söyledi ama Oradaki futbolcular söylüyorum. da kendilerine bir şekil verdiler. Futbolda kıyafet serbest değil mi? İçin bir değişiklik oldu mu o konuda? Serbest herkes istediği formayı giyecek. Eşokmanla bile oynayabileceksin. Ama şey tabi e, yani isteyen istediği gibi. Yani, saçlar falan? Saçlar, saçlar falan. Saçlar serbest değil işte. Saçlar serbest ama böyle tabii ki böyle hani. Böyle Efendim papaz mi? gibi saçlarla değil. Full yani full birisi alaburuz kestir öbürü mesela ortadan alır, belli bir kısalıkta belli. temizlikte olması evet. lazım. Saçlar temizli olacak o kesin karar. böyle Öyle full eli koşacak adam Anladım. arkada. Ben full eli koşarken arkada şey olsun saçlarım sallansın falan yok. İşte ya bu ben, bu ben, pazartesilikte kontrol var. Kontrol mü var? Kontrol Bak, var. Saç, yapacak? saç kontrolü. Saç kontrolü <gülüyor> <ya> <gülüyor> ve de spor çorabı giymiş mi diye bakılacak Ki, ayakkabıları. Yani spor malzemesi eksik olan bir kişi bile alınmayacak. Maça alınmayacak. Yani ya ben de her şeyi ya. soruyorum size böyle ama bu geçen hafta Boyunca benim olmadığım sürede. Geçen hafta çok böyleydi şey. Oktay. <gülüyor> çok şey değişmiş. Mesela bir Buse Terim konuşuluyor. Niye konuşuluyor? Buse Terim'in Terim Ayşe Arman röportajı varmış galiba ama niye konuşuldu Ya anlamadım. O işte bir Türkiye güzeli, erkek Türkiye güzeli değil de. Erkek güzel. Best model. Best model ile çıkıyordu. Ha, i̇lişkisiyle mi konuşuldu? İlişkisiyle tamam, mi? çıkıyordu. Fatih Terim dedi ki yeterli dedi. 10 günde işi bitirdiler. Şey diye bir lafı var ben onu gördüm. Sonundaydı röportajın okumadım sonrasında. <gülüyor> Beni anlamayan anten taksin diye bir laf etmiş bu sede. Hadi ya. Beni anlamayan anten... <gülüyor> çekemeyen anten taksin. İşte diyor. onun gibi. Beni çekemeyen. Karamikali'nin öyle şarkısı var. <gülüyor> Bizi çekemeyenler anten taksin <gülüyor> Anten taksin demiş. Sonra şey olmadı. Başına dönemedim da niye Sadece bu çok hoş şey oluşan... Yani işte ama futbolumuz tabii ki. Yerse yemezse jarse de diyebilirdi. Neyse bu da. <gülüyor> <gülüyor> da yemezse jarse mi? Ya yani neden böyle oldu? Anlamadım. Yani? Anlamadığım <gülüyor> bu, bu, gibi tekrarladım. Özel perşembe kara perşembeye döne, döndere verdi kendini. Böyle mi olacaktı diye bir dizi var ya. Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Var bir şarkısı. Yoksa o bu şarkı bundan bağımsız mı? Hande Ateizm oynuyordu o dizide. Hande Ateizm oynuyordu. Bakayım Hande Ateizm oynuyordu. Hemen ben. bakıyoruz. O oynuyordu oynuyordu. Porta dizi bilgisayar. Böyle da. mi olacaktı da Hande Ateizm oynuyordu. O mu? Şarkısı, o şarkı o dizideydi. Benim de aklımda o şarkı yani. o, Surnacı, Surnacı Surnacı. o dizinin şarkısı mıydı diye geldi de. Herhalde de onu şey açıkladık, açıkladık. Buyurun efendim bir haber verin artık. V ya. vereceğiz işte. V şey şey efendim, Oktay 5 laf kut yemiş. Şirketin paralarını Viyanalarda, Afrikalarda ezmiş. Allah'ı billahi. Ben de gideceğim. Kenya'ya gidiyorum Oktay. <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Git abi git bir rahatla gel ya. Safari'e mi çıkacaksın? Nereye çıkacaksın? Git bir gel ya. Çıkacak bir yer Vallahi. burası. Elbet. Şimdi bugüne kadar futbolda çok sorunlar yaşadı. Gol müydü, değil miydi? Golydü diyenler ki. vardı, değil miydi diyenler vardı. Hep diyordu. Ofsayt diyenler oldu ya. Ofsayt diyenler vardı. Ondan sonra e, neyse e, şey tenise biliyorsunuz yepyeni bir soluk gelmişti. Şahin gözü değil. Neyi Kartal gözü mü? Kartal gözü. Kartal, kartal gözü. gözü. Nasıl ki kartal gözü tenise geldi, şahin gözü de futbola geldi. onu da geldi. anlamadım ya. Yani kartal gözü Türkiye'de çok kullanılan bir tabir. Bizde hakikaten Şahin'dir iyi gören. İyi gören Şahin'dir. Kartal doğru. iyi görür diye bir şey var mı? Var. Şahin iyi görür mü? Onu nereden biliyoruz? Yok ya, Şahin ya kartal, kartal Kartal. Kartal iyi yani gören Kartal. Eagle Eye diye geçiyorlar da bizde Şahin gözlü diye geçmez mi o laf? O senin dediğin ceylan gözlü. Bir de ay yüzlüm var. Neredesin ay Kartal yüzlüm. gözü yapıyorlarmış diye bir ameliyat kartal hatırlıyorum gözü. ben. Kartal gözü ameliyattan gelir. Yani en, en son. Vardır. Hayatımızda şey de vardı. Edinburgh'da biliyorsunuz tepede Eagle Eye var. Ha Eagle Eye var, evet. Ama Türkçesi onun şahin. Şahin değil. Şahan gözlü. gözlü derler. Şahan gözlü değil, şahan bakışlı. Sert sert bakarsan şahan bakışlı şahanın bakışı var, kartalın gözü, gözü var? var. Hay kartal gözü ne biliyor musun abi? Ameliyatla yapılıyor. Mesela benim bildiğim kadarıyla e, isteyerek yapılıyor. Yani o mesela kedidir o kedi. Kedi, kedi, gözüdür ya, kedi o. ya kedi ya kedi, ya da bu pilotlara falan yapılıyor diye biliyorum ben. Kartal gözü ameliyatı yaptırılıyor. Öyle daha iyi pilot olunuyor gibi. Çektirme bir, mi yapılıyor e, şöyle gözlerin kenarından? Kısık göz. Galiba bir, böyle bir çok hafif. hafif 0-1 mi, 0 mi, 0-3 e neyse oynayalım. artık o kadar bir şey koyuyorlar sana. Ee, hipermetrop. Aa. Yerleştiriyorlar ameliyatla. Güzel hipermetrop. hipermetropumuzu da yerleştirdik. Ameliyat başarılı geçti. Tabii ki yani abuk subuk bir şey de söylemiş olabilir. Şimdi Kartal gözü bundan sonra bu gol sözümü. müydü değil miydi tartışmaları yeter demişler FIFA diyor ki yeter Hawkey yani şahin gözü e, vallahi bu da Hawkey olarak geçiyormuş özür dilerim yani İğlai yerine. Bir Hawkeye. saat boşun bir haberi okuyup verseydin boş tartışmayı Bun, yapmayacak. Bundan ötürü, bundan ötürü demişler. Ondan sonra öyle gol müydü değil miydi falan idi filan idi. Akşam yok kardeşim demiş orada söyleyeceksin. Tak anında Şahin gözünden bakacağız. Top çizgiyi geçip geçmediği belli olacak. Belli olacak. Teknoloji ama. diye bir şey var demiş ya herif. Geç bile vurmuş. kaldılar. Valla geç bile kaldılar. Yeterli yani. Bundan sonra sıkıntımız. Bir sıkıntımızın daha burada sonuna geldik. ile bitirmiş olduk programı. Ben ona seviniyorum. Niye Güzel bitiriyoruz özellikle. ya? Programı niye müjdeyle bitiriyoruz ya? Valla... Yönetmenimizden daha fazla kasmayın diye işaret geldi ama isterseniz devam edelim. Buyurun. Akbabalar falan var onu geçiyorum. Kış lastiği konusu bütün e, şu anda en popüler konu galiba kış lastiği. Tabii ki. Ondan hani bunun sonra... ilk lastiği diye de geçer ya kış lastiği sadece ticari araçlarda bu sene zorunlu. <gülüyor> onu da ticari kasmayın. aracı olmayanlara müjdeleyelim. <gülüyor> ama şimdi başında birilerine çıkacak illaki o para. E, taksi filosu kuracak illa ki milli piyangodan kazandığı parayla. Evet. Ne yapacak adam? Kaç? 45 taksi. Bunu ben sana söyleyeyim. Dörder lastik alsa. 180 tane zaten paranın yarısı gitti. Gitti vallahi bitti. Lastiğe yapılmış yatırım yani sonuçta. Isparta'da bir tören olmuş. O ne? Aşık Davut lakaplı Tanrı Davut Bey. gelince her haber onu etkiliyor. <gülüyor> Isparta'da tören olmuş. Allah Allah. Ya. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için kaymakam. Ahmet Altıntaş'tan boya sandığı istemiş. Talep karşılanmış. He, boya sandığının dün resmi açılışı yapılmış. kaymakamla falan. Isparta'da resmi tören yapılmış. Isparta'nın bütün e, idari ileri gelenleri sandık, açılışı sandık açılışına kurda hale kesilmiş. Tek kişilik Lostra salonu hizmete girmiş. Isparta yalvaçlıları buradan yalvaçlı dinleyicilerimizi müjdeleyelim ki... İçimizde mi Lostra şehre, şehre deniyordu. bir hareket geldi. Lostra salonu, yani. salonu deniyordu değil mi o? Lostracı ya da Lostra salonu. Biz de bir tane küçük Lostra, Lostra salonumuz olsa. Ağrısız. Aslında dükkanın girişine bir Lostra şey mi koysak? Me mi? Önce bir vestiyer koysak oradan başlayalım. Lostra ya da yer kalırsa koyarız be Oktay. <gülüyor> doğru tabii. Yani bir sıralama <gülüyor> yapmak gerekirse doğru. Ama Kendi ikisi de olsun. laf sokan esnaflar yakalandı. Evet. Kadınlar ayakkabı boyatıyor mu? Teşekkür ederim. Hangi? Topukluları falan mı? Hı -hı. Güzel söyledin çizmeler olsa valla çarpı 2. Çünkü mesela nasıl ki arabayı katırken normal araçla jip arasında fark var ya Doğru. yıkamada. Yıka yıka bitmiyor çünkü jip Kardeşim büyük şey yani sonuçta. ona Galiba ama. kadın ayağındayken ayakkabısını boyatmıyor. Ne, ayakkabıcıya veriyor. Ayakkabıcıya, ayakkabıcıya veriyor. Boya cilala falan diyor da hiç öyle kadının koyduğunu falan evet. görmedik. Evet. Öyle bir şey yok. İşte ben de sadece kadınlara özel bir lostrası. Ben geçen oldum. hafta mesela Viyana'daydım. <Gülüyor> orada da hiç görmedim. Hanım lostrası. <Gülüyor> Bayan lostrası. Hanımlar lostrasılık. <gülüyor> Bayan Lostra salonumuz vardır. Belediyenin Loster, Bayan Lostra salonları olabilir. Büyükşehir belediyesi. Ben o işi yapamıyorum. Ben o işi şey yapabilirim dedin. Bayan Lostra'cılık. Bayan Lostra'cılık. Bu arada evet. devletle yazışmalarınıza bundan sonra biraz daha dikkat edin. Arz ederim, talep ederim. O artık bitti. Bitti mi? Bitti. Ee, arz ederim diye bitirmeyecek. bitirmeyeceksin. Bitirmeyeceksin. Bitirmek zorunda değilsin yani. Varsayarım diye bitireceğim. <gülüyor> Gereğinin yapılmasını varsayarım. Evet. <gülüyor> temelli ederim ve sana gelen cevapta da, da mesela rica ederim değil saygılarımızla diye bitecek. ben de mi saygılarımızla diye bitireceğim devlet kurumu devlet kurumuysan eğer biz nasıl rica diyeceğiz edelim. devlet kurumları şu anda arzetmeye falan gerek yok devlet yani. istatistik ofisine ki öyle bir ofis, ofis olduğunu ben de biliyorum evet. Enstitü olabilir yaz. Enstitüye yazıyorum. Böyle değir, adı, adı Cengiz olan kişilerin nüfusu oranı kaçtır? Gereğinin yapılmasını ne saygılarımla. Çok, Gereğinin yapılmasını 3 nokta. Çok hızlı anlatın. Deer diye başlıyordu adam. Adam demin deer dedi. Fahir. Tamam. Deer Sör diye başlayacak. Tamam, deer Devlet İstatistik Enstitüsü. Enstitü diye başlayacaksın. Yazdın yazdın yazdın. Arkadaşlara kahve yaptığımız sohbette Cengiz mi çoktur? E, İsmail mi çoktur diye bir tartışma yaptık. Hangisi daha fazla? Hangisi daha fazla? Merak içerisindeyiz. Merak teşekkür ede ederiz. Acele cevap. Eğer istiyorsan saygılarımla diyebilirsin. İstiyorsan merak içerisindeyiz. Öptüm bay. Ne, o zaman orada bir talep yok ki. Merak içindeyiz. <gülüyor> Siz nasılsınız diye mi bitirecek yani, Merak, merak içerisindeyiz. Cevabının. Buna bir şey. Bu da ne yapabiliriz? He. Yani bu hayır. Kendinize ne iyi bakın. Öptüm bay. Bitti. Biraz ya, orada samimi olsun orada ya. Da bir Devletle şey yok. halk böyle iç içe kaynaşmış. Samimiyet. E bu mesafeler saygılarımla arz ederim falan sevgiler. Sevgiler olabilir. Sevgiler ne kadar Ya da güzel. senin bitirdiğin gibi samimiyetle. Ha ne Hayır, kadar güzel. Evet korunma girsek çok güzel olur ya. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah utandırmasın. Bak ne kadar güzel şeyler bunlar. Umutları utandırmasın. Çok şey. güzel ya. Yani bundan sonra arz ederim. Arz ederim diyenden hmm. şeyden var mıydı? Yani ya? En şey, son ne zaman arz bunu, ettin? Ben de bunu yazıyorum ama çok zoruma gidiyor Diyen var mıdır ya arz diye. Ben yani bazen oluyor gücüme gidiyor. Gücüme gidiyor böyle arz etmek diye şarkıydım. Gücüme <gülüyor> gidiyor... Ben şey yazacağım bundan sonra. Bütün dilekçelerimin sonuna. Yolu sevgiden geçen herkesle <gülüyor> elbet bir yerde buluşuruz. Ben de o zaman atın beni denizlere yazacağım. Ama bütün hepsi adres falan yazdıktan sonra sayfanın en altına. Onu gören beni topuza <gülüyor> atmak yakalayacak. <gülüyor> atın beni denizlere arz ederim. <gülüyor> Oradan yakalarlar tekrar. Yine arz etmiş... Arz ederim diyen dilekçeler bundan sonra şey yapılmayacak. İşleme konmayacakmış. Benim anladığım kadarıyla öyle. Çünkü değişti. Ve hakkında en evet, ağır benim. cezayı, yani Türk Ceza Kanunu'nun en ağır maddesinden. Durup dururken başına iş alacaksın. Yani evet. arz ederim. Eğer böyle bir hani tarih falan yanlış atılır ya yeni Hı -hı. yıla girdiğin zaman. Hı -hı. Geçen senin tarih atılır. Şimdi bu alışkanlık oldu ya. Hı -hı. Arz etmek falan. Alışkanlık bir şey yani. Böyle bir yazdığın an direkt suçlu durumda Ben sınavları. haftada Lütfen birkaç kere arz ediyorum zaten kadar. Yani çünkü... Ya bir arz. arz talep meselesi. Hadi bitti program hadi. Bu bitti. Sen, Senin en büyük avantajın. Bugün mı? bayağı Nasıl kombin kombin var, bunu. Vallahi bunu bugün bir şey oldun sana. O zaman size iyi alışveriştirler gross marketlerde. Ben de bu şarkıyla teselli bulayım bari. <gülüyor> mükemmel bir gün olacak.